Niyet ile tekbir arasında besmene çekmek namaza mani midir demiş hocam? Ya da herhangi bir sıkıntı teşkil eder mi? Hayır. Yani mani değildir. Yani niyet aslında kişinin e, zihinle bir şey yapmaya karar vermesidir. Siz öğle namazının farzına, ikinci namazının sünnetine, işte sabah namazının sünnetine niyet etmek üzere secdeye geçtiğiniz zaman niyet etmiş oluyorsunuz. Evet. E, Diliyle söylemek de müsaaptır. Niyet ettim Allah razı olsun sabah namazının sünnetine kılmıyor. Allah a ekber. Bu kadar bismillahirrahmanirrahim deseniz o niyetem Engel gaddil evet yani öyle niyet yok. bıçakla kesilen efendim suyun musluğu gibi kapatılan bir şey değil evet yani o, seccadeyi o... sermek de aslında bir niyetlediniz yani hocam tabii abdest alıp namaz kılmaya doğru gitmek de bir niyetti elhamdülillah o yüzden bir mana bir engel teşkil etmiyor